الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن الله وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت إليه منيب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له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 والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا İlla mantab ve âman ve amel amel salih, fırdaikü beddül Allahu seyâtim hasenat. Ve kan Allahu âfur al-rhîmam. Allahu azîm. Ve bâlla na resûluhu Kerim. Müslümanların, Müslümanların yolu sıratı müstakim. Sıratı müstakim cennetin yolu. Sırat-ı müstakim Hazreti Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın bütün Enbiya'dan sonra çiğnediği büyük şehre, sırat-ı müstakimle matluba, maksuda ulaşılır. Sırat-ı müstakimle cennete girilir ve cemalullah müşahede edilir. Sırat-ı müstakimden inhirafa, ifrat ve tefrit diyoruz. Altında kalan da, üstüne çıkan da sırat-ı müstakimden ayrılmış, Allah yolundan ayrılmış, Resul ü Ekrem'in çiğnediği şehrahtan ayrılmış, meleklerin taşidatı altında bulunan emin bir yoldan ayrılmış, sapıklığa düşmüş demektir. Ehemmiyeti o kadar büyüktür ki, Allah Celle Celaluhu günde kıldığımız namazların her rekatında sırat-ı müstakimi dilemeyi bir vecibe, bir sünnet olarak bize tahmil buyurmuşlar, teklif buyurmuşlardır. Sırat-ı müstakim, bütün bir hayatın nabzı halinde atmaktadır. Ve sırat-ı müstakim, inhiraf edildiği zaman nice sırat-ı müstakimden inhiraf edenler vardır ki inhiraf ettiklerini bilmezler. İnsanın, ne ahiret hesabına yaptığı şeylerin, ne de dünya hesabına yaptığı şeylerin hayır getirmesi asla beklen beklenilemez. Aziz müslümanlar, ahlak-ı menfi yönünden sırat-ı müstakimin manasını size intikal ettiriyordum. İnsanlar sözleriyle, davranışlarıyla doğru yola nasıl tercüman olacak? Doğru yolu nasıl aksettirecek? Ve Allah'ın yeryüzünde halifesi olan insan, bu suretle nasıl ahlak-ı âliye-i İslamiye'yi temsil edecek? Mü'min, sırat-ı müstakimin insanı mü'min, davranışlarında ve sözlerinde doğrunun temsilcisidir. Bütün beyanlar onun doğru olacaktır ve kizden yalandan tevekkü edecektir. Zira kizbi i Kur'an-ı Müciz'ül beyan kâfirlerin sıfatı olarak anlatmaktan Ve Resul-i Ekrem'in nurlu beyanları içinden münafıklara ait sıfatlardan üçte birisi veya dörtte birisi olarak anlatılmakta tavsif edilmektedir. Yalan Allah'a karşı bir yalandır. Yalan kâinata karşı Allah'ın varlığına delalet eden şeyleri inkar İnkar ise kainata karşı bir yalandır. Yalan Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselamın getirdiği esasata karşı bir yalandır. Ve yalan affedilmez bir günahtır ki Allah Resulü o fucura çeker götürür. Sira bütün menhiyatın altında yalan vardır. Sözde yalan, davranışta yalan, kanaatte yalan, verilen vaitten dönmekte hulful vaitte yalan. İnsanı nifakın içine sokan çok önemli bir faktördür. Onun için Allah Resulü en saygıdeğer hadis-i şeriflerinden Ayetul Munafiqi 3. İza haddasa kazab ve izâ vaade ahlaf feizâtu min ahân. Bunların üçü de haddizatında yalan. İza haddasa kazab konuştuğu zaman ağzının yalanını ifade eder. Ağzıyla yalan söyler. ağzıyla hilaf-ı vakı beyanda bulunur. Ve izâ vaade ahlaf söz verdiği zaman sözünden döner. Bu defada adam aldatmış olur, davranışında bir yalan meydana getirmiş olur. Ve ıza tüm inek kendisine bir şey emanet edildiği zaman, tevdi edildiği zaman, bu defada içten kalbinden emanete karşı hıyanet eder, Allah'a karşı bir yalanda bulunmuş olur. Ala kullahan, yalan başı başına bir nifak alametim. Biz bunu dallandırsak, budaklandırsak, üç desek, dört desek, beş desek, altı desek. Fakat hepsinin temelinde bağışlayın, korkunç bir yalan yatmaktadır. Ve yalan, doğru beyan karşısında sırat-ı müstakimden bir ifrat ifadesidir. Bir sapıklıktır, bir inhiraftır. Hazreti Muhammed çizgisinden sallallahu aleyhi ve sellem aşağıya düşmektir. Fakat bir yerde de şu vardır, bütün doğruları ağızdan dolan bir tüfek gibi hepsini birden birdenbire bağışlayın püskürmek. Hepsini birden konuşmak, İşte bu da bir tefrittir. Bu mevzuda bu da bir tefrittir, Kizm'in tefritidir. İnsan doğru konuşacak, her konuştuğu doğru olacak. Fakat yeryüzünde ne kadar doğru varsa onların hepsini konuşmakla mükellef değildir. İşte bu da sırat-ı müstakimdir. Kabib'ni İbni Malik doğru konuşuyor, kurtuluşa eriyordum. Orada doğru konuşmak gerekiyordum. Ebu Lübabe ise doğruyu konuşuyor, zincire vurulmaya istihkak kazanıyordum. Hatip bin Belta doğruyu konuşuyor, zincire vuruluyordum. Yerinde doğruyu konuşacak ve yerinde de doğrudan sükut edeceksin. Her konuştuğun doğru olacak, fakat her doğruyu konuşmayacaksın. Mücahid'in takınması gereken, ahlak-ı Ali adına mümtaz sıfatlardan bir tanesidir. Tâb İbni Malik der ki evvel ve ahir, Kurtuluşuma medar olan şey doğru konuşmam oldum. Bunu size değişik yönleriyle başka zamanlarda intikal ettirdim. Arizvamı intikal ettirmeyi düşünmüyorum. Sadece meselemizi ışık tutacak hususuna parmak basmak istiyorum. Tabuk'a iştirak etmemiştim. Yaz demiş, sıcak demiş. Bağ meyve demiş. Yumuşak döşek demiş. Yarın giderim demiş. Bugünü yarına komuş derken yarında varamamış. Allah Resulü gitmiş gelmiş. Bu da kayıp vakasırken de hesabı içinde. Kolu kanadı kırık Resulullah'ın huzuruna çıkmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine niçin Tebük'e iştirak etmedin dediği zaman aklından belki yalan söylemek geçti. En necatu fi's hakikatına sadık kaldım. Doğru söyledim. Doğru söylenilmesi gereken bir yerdim. Doğruluğa Allah ligah bandım. Ve Resul Ekrem'de o doğruyu söyleyen simanın doğru söylediğine aşina bulunuyordum. Doğruluk onu kurtaracaktı. Hiçbir mazeretim yoktu ya Resulallah'ım. Bugün dedim, yarın dedim. Bana terettüp eden vazifeyi yapmadım. Bugünü yarına koydum, yarını öbür güne koydum. Derken geriye kalmış olduğuma şahit oldum. Ve gelemedim, hiçbir mazeretim yoktu. Allah Resulü git evine dedi, affına ferman çıkacağına kadar intizar et. Fazla değil, elli gün kadar beklemiştim. Her lahzası, her dakikası cehennemden gelmiş. Zakkumlar içiyor gibi ciğerlerini parçalayacak elli günlük bir zaman. Siz onu Kabe İbni Malik'e sorarsanız, bin sene cehennemde kalmış gibi ıstırap çektim. Ağustos sıcağı, bağbozumu ailenin yanında kalma, çok hafif şeylerdi bunlar. Ah keşke gitseydim, iştirak etseydim, beraber bulunsaydım ve dönüp geriye gelseydim diyordu ama iş işten geçmişti, doğru söylüyordum. Mazeretim yoktu, gelemedim. 50 gün sonra Beratına ferman çıkmıştım. Sema affını imzalamıştım. Ve Kâb İbni Malik'in etekleri cevherlerle dolu huzur-ü risalet penahiye gelmiştim. Sahabe-i kiramdan Hazreti Talha kalkıp kucaklayınca her şeyden arınmış gibi kendisini hissediyordum. Ve Resul-i Ekrem kendisini tebrik edince kendi o andaki duygusunu bize şöyle anlatır. Ben hayatımda iki defa ciddi sevindim. Birisi Medine çocuklarının Seniye'yi vedadan aşıp da Medine'ye gelen Resul i Ekrem'i istikbal etmek için talâl Bedru aleyna min seniyyâtil veda sözleri arasında Resul i Ekrem'in Medine'ye teşrif ettiği gün idi. Yani o günle cennet karşı, karşıma çıksaydı yan yana, o günü tercih ederdim. Manasında benim içimde bir sevinç hasıl etmiştim. İkinci sevincime medar olan günde Allah'ın semadan affımı imzaladığı gün olmuştum. 50 günlük sırabın son erdiği gün olmuştum ve ben evvel vaahır sıtkımı mükafatını görüyordum. Zira benimle iştirak etmeyen niceleri vardı ki yalan söylemişlerdim. Kalkıp gitmişlerdim ama Hüzeyfe'nin kulağına Resul Ekrem bunlar münafıktır demiştim. Ebedi cehennemlerine imza atmıştı onların. Ebu Lübab'a doğru söyledim. Fakat o doğruyu söylememesi gerekiyordu. Yahudiler hakkında Resul ü Ekrem'in tedbiri sorulunca o elini kırtlağına kadar götürdüm. Bütün ihanetlerinden sonra eli kılıç tutanların kesileceğini ve diğerlerinin de esir edileceğini işaret ettim. Burada doğruyu söylemek doğru değildim. Sırat-ı müstakimden iniraf ettim ve bunu anlayınca da kendini gitti mescidin dileklerinden birine bağladı. Dediler ya Resûlallah Ebu Lübâb-ı direğine kendini bağlamış. Buyurdular ki kabahat ettim. Eğer gelseydi belki Allah affedecekti onun. Ama kendini direğe bağladığı için Allah'ın affedeceği güne kadar beklemesi lazım. Bir doğru insanın beraatının fermanı oluyor, Başka bir doğru da insanı mescitte direğe bağlıyorum. Resul-ü Ekrem Mekke-i Mükerreme'nin fethini hazırlanıyordum. Fetih hazırlanırken bütün taktiğini, harç stratejisini gizli tutardın. O, onun erkanı harpliğine ait, yönüdür, çok derindir ve uzun konuşmak ister. Mevzumla alakalı yönünü anlatacağım. der ki, Resul-i Ekrem bir sefere çıkarken daima hedefini gizli tutardı. Saklardı, ne tarafa gideceği belli olmazdı. Mekke'nin fethine giderken de öyle gidiyordu. Kimse nereye gittiğini bilemiyordum. Belki ciğrâne istikametinde gidiyordum. Taif'e çıkmış gibi gidiyordum. Birden bire Mekke'ye bir konak mesafe kalınca, Mekke'li onun yakacağı ateşi göreceği mevkiye, mevziye gelince ateşlerini yaktı ve orada konakladım. Ama onun bu stratejisine vakıf olan Hatip Bin Beltan, Bedir ashabından, ismini okurken, teberrüken okuyor ve isminin siyaneti altına giriyor ellerimizi onun altında. Rabbimizi açıyor ve dua ediyoruz. Büyük bir sahab sahabiydiğimiz. Hatip bin Beltağ Resul-i Ekrem'in Mekke-i mükerreme Fethi hareketini Mekkelilere haber vermiştim. Doğruyu söylemiştim. Yalan mı söyleyeyim demiştim. Mekkeli bana sorarsa bunu doğru söyleyeceğim demiştim. Mektup yazmış Mekke'ye göndermiştim. Ve Cibril haber verdi. Hz. Ali ve Miktad derdest yakaladı kadını getirdiler. Saçlarının arasından nameyi çıkardılar. Namenin altında Hatip bin Beltağ'ın imzası vardı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şu tarihte Medine'den hareket ettin. Şu kadar gün sonra Mekke-i Mükerreme'ye gelecektir diyordum. Ona göre haberiniz olsun diyordum. Nameni okunduğunu gören Hazreti Ömer kılıcını çıkardı. Dani adrib bi'uluki ya Bırak beni şu münafığın boynunu vurayım diyordum. Mahlen ya Ömer dedim. Biraz mehir ver ya Ömer diyordum. Hatip bin Belta'da dizler üzerine doğruldu ve şöyle dedim. Bana bir mehil verin, anlatayım ya Resûlallah. Mekke-i Mükerreme ifete gidiyorsunuz. Çoluk çocuğum, evlad-i var. Başka kardeşlerimizin burada akrabaları, orada akrabaları, yakınları, destekleri, zahirleri var. Bense sahipsiz tek başıma bir insanım. Orada çoluk çocuğumu koruyacak kimsem yoktur. Ben böyle bir ihbarda bulundum ki, sen nasıl o sonra ifet edeceksin? Benim çoluk çocuğumu da onlar himaye etsinler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki hatip doğru söylüyor. Doğru söylüyor ama bu söylediği doğru doğru değildi. Doğru olsaydı o namenin Mekke'ye gitmesini Allah müsaade ederdim. Cibril haber vermezdim ve Resul-ü Ekrem'de bu mevzuda dargınlık ve kırgınlık isaret etmezdim. Ömer öfkelenmezdim. Yer var ki doğruyu söyleyeceksin. Yer de var ki doğruyu söylemeyeceksin. Her söylediğin doğru olacak. Fakat bütün doğruları söyleme kararında olmayacaksın. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Mücahit doğru söyleyecek. Her söylediği hemal doğru olacak. Fakat Kur'an'da anlatılan bütün doğruları ille sokağa dökeceğim. ayak altına dökeceğim o Kur'an'a karşı saygısızlık ve kendini direğe bağlamaya mahkum etme demektir. Bu sırat-ı müstakimin ifadesidir. Her yerde, her mahfilde önüne geldiği gibi Doğruya tercüman olma ve meseleyi ayağa düşürmem. Hatta bahsettiği doğrulara fiilen ve kalben, zıt hareket ve davranışlar içinde bulunmam, Bir nifak alametidir, bir ikiyüzlülüktür, bir Hatip Bin Beltağ'ı muvakkaten yaptı. İslam davasına ihanettir, Hz. Muhammed davasına ihanettir. Sokakta şurada adam, sokak çocuklarının yaptığı gibi, İslam'ın ulvi duygu ve düşüncelerini hatta bağışlayın hela kapılarının arkalarına kadar yazmaya gitmek bir nifak alameti ve büyük İslam davasına büyük ihanetin ifadesidir. Yılanın deliğine çomak sokmam. Ehli küfrü, ehli dalaleti tahrik etmem. Ve müminlerin masum tekevvülüne, dirilmesine ve var olmasına karşı set çekmem. Hazreti Muhammed sureti günden bugüne Günümüzün bir kısım saf değil yaptığı bu ihanet hiçbir kafir yapmamıştır Müslümanlar. Her söylediğin doğru olacak. Fakat her doğruyu söylemek hakkın değildir. Yerinde doğru söyleyeceksin sahabi sana misalim. Ve yerinde de doğruya karşı dilini yutacaksın. Mü'min basiretli olur. Mü'min müteyakkız olur. Mü'min sıratı müstakimin erkanına riayet eder ve mü'min dış mihrakların, içimizde oynattığı kuklaların arkasından gitmez. Hazreti Muhammed bezmine ales deyrobezle girmeye çalışır. Rabbim bizi iman davası içinden, daire-i daim ve kaim eylesin. Bizi sırat-ı müstakime hidayet eylesin. Hazreti Muhammed'in yolundan bir an bir lahza ayırmasın. Sallallahu aleyhi ve sellem. Elâ inne ahsenel kelem ve ablağın نظام كلام الله الملك العزيز العليم كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرء القرآن فاستمِوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أُوذِ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وَجَعَلناكم شُعوباً وقبائل لِتَعارَفوا أكرمكم إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ صدق الله العظيم الحمد لله حمدًا كاملين كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله النبي المعتبر حافظاً لنبيه وتكريماً لفخامة شان صفية فقال Allah azza wa jalla, in qaaili muhbir ve amir. İnnallah ve malaikatı hu yuslun al-Nabi. Ya ayyuha ladin amanu, cullu alehi ve sallimu teslima labeik. Allahumma cullu alea siedina Muhammed Vabarek Allah sýýdýna Muhammed ve ala al sýýdýna Muhammed, kma vabarekta ala sýýdýna Ibrahim ve ala al sýýdýna Ibrahim fala alamina Rabbana inna khamidun majid. Vard ala humma n sadiq, ve selâmet essemen kesiran ilâ yevmi hasr ve'l-qarar ve hasûma ma'ahum melûk min Allahu teâlâ, subhânehu ve teâlâ. Allah'ın kulları. Tek ve müstesna vasfı kulluk olan Allah'ın kulları. En aziz, en onurlu anı secdedeki anı sayan Allah'ın kulları. Secdeyle gururunu, kibrini kırdığı zaman kendisini en aziz gören Allah'ın kulları. İttakullah ve Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah'tan çok korkun. Büyüklüğü kadar korkun. Küçüklüğünüz kadar saygılı olun. Nimetleri kadar saygılı olun. İhtiyacınız kadar saygılı olun. Ömrünüzün azlığı kadar saygılı olun. Cennetin ebediyeti kadar saygılı olun. Rabbinizin himayesine girin ve Rabbinize itaat edin. <Sessizlik> <Sessizlik> İnna Allahı yemur bil adli ve lıhsanı ve qurbam muhakkak Allah adalet emrediyor. Doğruyu hayata düstur yapmakla, Kur’anı hayata hayat kılmakla onu canlandırmakla emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla, Rabbinizi görüyor gibi kulluk yapmakla. Siz onu görmeseniz dahi o sizi görüyor. Her halinize nicheban bulunuyor ya. Uyanık anlarınızı gafletli anlarınızı biliyor ya ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle şu yüksek İslam dininin ufkunuza şahval açmasın ve Rabbin sizi aziz kılması istikametinden malınızı ve canınızı sarf etmekle size emrediyorum. وَيَنْهَا <gülüyor> اَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Ahlaksızlığın her çeşidinden Dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, Resul-ü Zişan ve sahibi Kur'an, kainatın andelibi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size hayır-hahlık yapıyor, nasihat ediyorum. Ta düşünesiniz, kendinize gelesiniz, yol aydınlığına ulaşasınız. Karanlık geceden kurtulasınız, Eylül'i doğrudan tefrik edersiniz, sahili selamete çıkarsınız, emniyamani içinde cennete dahil olasınız. Akimin salat, inna salatatanha an ilfḥşayi wal munkar, <gülüyor> wa l-dikrullahi akbar, wa llaahu ya lamu ma tisnaun, saddakallahuladzim.